Kur'an-ı Kerim Meali Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Nisan Kumru 23. Cüz Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ondan sonra O'nun kavmi üzerine... Gökten bir ordu indirmedik, indirmeyiz de. Cezaları korkunç bir sesten ibaretti. Sönüp gidi O kullara yazıklar olsun. Kendilerine bir peygamber gelmeye görsün. Onu mutlaka alaya alırlardı. Kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi ve onların artık kendilerine dönüp gelmediğini görmezler mi? Elbette onların hepsi toplanıp huzurumuza getirilecek. Onlar için ölü toprak açık bir kanıttır. Ona can verdik ve ondan taneler çıkardık. İşte bundan ekmek ve benzeri yapıp yiyorlar. Orada nice hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. İçinden sular fışkırttık. Onun ürünlerinden ve kendi elleriyle ürettiklerinden yesinler diye hâlâ şükretmeyecekler mi? Toprağın bitirdiklerini, kendilerini ve daha bilmedikleri nice şeyleri çift çift yaratan Allah, her türlü eksiklikten uzaktır. Gece de onlar için açık bir kanıttır. Gündüzü ondan çekip alırız da, karanlıkta kalıverirler. Güneş kendisine ait yerleşik bir düzene göre, yörüngesinde akıp gider. Bu, çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Ay içinde menziller belirledik. Sonunda o, hurma salkımının ağaçta kalan yıllanmış sapı gibi olur. Ne güneşin aya yetişip çatması uygundur, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzüp gider. Onları ve nesillerini yüklü gemide taşımamız, ve binecekleri benzer araçlar yaratmamızda kendileri için açık bir kanıttır. Dilesek onları suda boğarız. Kimse de onların yardımına koşamaz ve artık kurtarılamazlar. Ama tarafımızdan bir rahmet ve belli zamana kadar faydalanma fırsatı vermemiz başkadır. Onlara önünüzdekinden ve ardınızdakinden sakının ki, rahmet göresiniz denildiğinde aldırış etmezler. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye dursun. İlla da ondan yüz çevirirler. Onlara Allah'ın size verdiği rızıktan başkaları içinde harcayın denildiğinde inkarcılar müminlere derler ki dilese Allah'ın doyuracağı kimseleri biz mi besleyeceğiz? Doğrusu siz açık bir yanılgı içindesiniz. Ve şöyle derler, şayet gerçekten doğru söylüyorsanız bu tehdit hani ne zaman gerçekleşecek? Onlar besbelli ki birbirleriyle uğraşırken kendilerini ansızın yakalayacak korkunç bir sesi bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir vasiyette bulunabilecekler ne de ailelerine dönebilecekler. Sura üflenmiştir. Artık onlar kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru koşmaktadırlar. Derler ki, vay başımıza gelenler, bizi yattığımız yerden kim diriltip kaldırdı? Rahman'ın vadettiği işte bu. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler. Olup biten yalnızca bir ses. Ama ardından onların tamamı birden toplanmış olarak, işte huzurumuzdalar. Bugün hiç kimse en küçük bir haksızlığa uğratılmaz. Sadece yapıp ettiklerinizin karşılığını görürsünüz. O gün cennetlikler safa sürmekle meşguldürler. Kendileri ve eşleri gölgelik yerlerde tahtlarına kurulacaklar. Orada onlar için her türlü meyve vardır ve bütün istekleri yerine getirilir. Engin merhamet sahibi Rabbinden gelen söz şu olacak, selam size ve ey günahkarlar, siz bugün şöyle ayrılın denir. Ey Adem oğulları, size şeytana kulluk etmeyin, o sizin için apaçık bir düşmandır, bana kulluk edin, doğru yol budur dememiş miydim? Nitekim o şeytan sizden içelerini saptırdı. Hiç aklınızı kullanmıyor muydunuz? İşte size bildirilen cehennem bu. İnkarcılıkta ısrar etmenize karşılık girin oraya. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Yapmış olduklarını elleri bize anlatır, ayakları da tanıklık eder. Dilesek dünyada da gözlerini büsbütün kör ederdik de, yolu bulmak için çabalayıp dururlardı. Ama o takdirde nasıl görebileceklerdi ki? Yine dilesek, oldukları yerde onların mahiyetlerini değiştirirdik de, taş gibi artık ne ileri gidebilirler ne de geri dönebilirlerdi. Kime uzun ömür verirsek, onu yaratılış çizgisinde tersine çeviririz. Hiç düşünmezler mi? Biz ona şiir öğretmedik, zaten ona yaraşmazdı da. O'na vahyedilen ancak bir öğüt ve apaçık Kur'an'dır. Diri olanları uyarsın ve inkarcılar hakkındaki o söz ceza gerçekleşsin diye gönderilmiştir. Görmezler mi ki, kendi kudretimizin eserlerinden olmak üzere, onlar için sahip oldukları nice hayvanlar yarattık. Bunları kendilerine boyun eğdirdik ki, bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yerler. Bunlarda kendileri için içecekler ve başkaca yararlar da vardır. Hala şükretmeyecekler mi? Onlar yardım göreceklerini umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o sözde ilahlar kendilerine yardım edemezler. Aksine kendileri onların hizmetindeki askerlerdir. Onların sözleri seni üzmesin. Biz onların gezlediklerini de, açığa vurduklarını da elbette biliyoruz. İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi? Oysa bak, şimdi o açıktan açığa bize karşı duran biri olmuştur. Kendi yaratılışını unutup bize örnek getirmeye kalkışıyor ve şu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş diyor. De ki, onları ilk başta yaratmış olan diriltecek. O, yaratmanın her türlüsünü bilir. Yemyeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran O'dur. İşte O'ndan yakıp durmaktasınız. Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya kadir değil mi? Elbette öyledir. O eşsiz yaratıcıdır. Her şeyi bilir. Bir şeyi istediğinde onun buyruğu ol demekten ibarettir. Hemen olu verir. Her şeyin egemenliği kendi elinde olan Allah, bütün eksikliklerden uzaktır ve hepiniz sonunda ona döndürüleceksiniz. Safat suresi. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Sıra sıra dizilmiş olanlara, yanlışları engellemeye çalışanlara ve anmak için okuyanlara andolsun ki, Kuşkusuz ilahınız bir tektir. O göklerin, yerin ve bunlar arasındakilerin Rabbi, güneşin doğuş yerlerinin Rabbidir. Biz yakın semayı yıldızların güzelliğiyle bezedik ve onu her türlü isyankâr şeytani güce karşı koruduk. Onlar artık o yüce topluluğu dinleyemezler. Bölgeden uzaklaştırmak için üzerlerine her yönden atış yapılır. Ayrıca onlar ahirette de bitmez bir azaba çarptırılacaklardır. Ancak o yüce topluluktan bir bilgi kırıntısı kapan olursa, onu da delip geçen bir ışık topu kovalar. Şimdi o inkarcılardan şu sorunun cevabını iste. Kendilerini yaratmak mı daha zor, yoksa başka yarattıklarımızı mı? Biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık. Doğrusu sen hayranlık duydun. Onlarsa alay etmektedirler. Kendilerine öğüt verildiğinde gerekli öğüdü almıyorlar. İlahi bir işaret gördüklerinde alaya alıyorlar. Ve bu diyorlar apaçık sihirden başka bir şey değil. Sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken yeniden mi diriltilecekmişiz? Geçmişteki atalarımız da mı? De ki evet hem de burnunuz yere sürtülerek. Koşkusuz o bir tek korkunç sesten ibarettir. Bunun ardından onlar şaşkınlıkla etrafa bakıyor olacaklar. Eyvah diyecekler, işte hesap günü. Evet, bu asılsız olduğunu savunduğunuz yargı günüdür. Allah görevlilere buyurur, toplayın o zalimleri, onların yoldaşlarını ve Allah'ın dışında taptıklarını, hepsini cehennemin yoluna sürün ve durdurun onları. Çünkü sorguya çekilecekler. Ey inkarcılar, Size ne oldu ki şimdi birbirinize yardım etmiyorsunuz? Evet, o gün onlar artık çaresiz boyun eğmişlerdir. Biri diğerine yönelir, karşılıklı birbirini sorumlu tutup suçlarlar. Derler ki, siz, evet siz, bize iyi niyetliymiş gibi görünerek gelirdiniz. Diğerleri, aksine derler, siz inanmış kimseler değildiniz. Bizim sizin üzerinizde hiçbir etkili baskımız olmamıştı. Bilakis siz azgın bir topluluktunuz. Sonuçta Rabbimizin hükmünü hepimiz hak ettik. Artık gerekli cezayı mutlaka tadacağız. Sizi saptırdık, çünkü biz kendimiz sapmıştık. O gün, onlar azap görmede ortaktırlar. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Ne zaman onlara Allah'tan başka ilah yoktur denilse, küstahlık edip kibre kapılırlar. Cinlere kapılmış bir şairin sözüyle ilahlarımızı mı bırakacağız derler. Aksine o gerçeği getirdi. Allah'ın diğer elçilerini de doğruladı. Ama siz o acı azabı tadacaksınız ve sadece yapmış olduklarınızdan dolayı cezalandırılacaksınız. Ancak Allah'ın samimi kulları bu cezanın dışındadır. Onlar için belirli bir rızık vardır. Türlü meyveler onlara nice ikramlarda bulunulacaktır. Nimetlerle dolu cennetlerde, karşılıklı oturdukları tahtlar üzerinde, aralarında kaynaktan doldurulmuş kadehler dolaştırılır. beyaz içenlere lezzet verir. İçenlere dokunmaz, ondan sarhoş da olmazlar. Yanlarında da eşinden başkasına bakmayan ceylan gözlü, gün görmemiş güzel tenli kadınlar bulunur. Cennet sohbetinde birbirine dönüp karşılıklı sorular sorarlar. İçlerinden biri şöyle der, benim bir arkadaşım vardı. Derdi ki, sen de onaylıyor musun gerçekten? Biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken mutlaka hesaba çekilecekmişiz öyle mi? Ve ekler, şimdi dönüp bakar mısınız ona? Sonra kendisi dönüp bakar ve arkadaşını cehennemin ortasında görür. Allah'a yemin ederim ki der, neredeyse beni de mahvedecektin. Rabbimin lütfu olmasaydı, ben de şimdi cehenneme getirilenler arasında olacaktım. Ne mutlu bize ki artık bir daha ölmeyeceğiz değil mi? Önceki ölümümüzden başka ölüm yok. Azap da görmeyeceğiz. Bu gerçekten çok büyük bir kazançtır. Amel sahipleri böylesi bir kazanç için çalışmalıdır. Bu mu daha iyi bir ikramdır? Yoksa zakkum ağacı mı? Biz o zakkumu zalimler için bir sınama aracı yaptık. O cehennemin ta dibinde yetişen bir ağaçtır. Tomurcukları sanki şeytanların kelleleri gibidir. Zalimler mutlaka onu yiyecekler. Karınlarını onunla dolduracaklar. Sonra onların yedikleri bu nesnenin üzerine kaynar su karıştırılmış bir içecekleri de olacaktır. Sonunda onların varacakları yer mutlaka cehennem olacaktır. Çünkü onlar atalarını doğru yoldan sapmış olarak buldular. Ama kendileri de çılgınca onların izinden koşuyorlar. Onlardan önce de geçmiştekilerin çoğu yollarını sapıtmıştı. Oysa içlerinden uyarıcı elçiler de göndermiştik. Bak şimdi, Allah'ın samimi kulları dışında uyarılanların akıbeti ne oldu? Vaktiyle Nuh bize yakarmıştı. Biz de ne güzel karşılık vermiştik. Nitekim kendisini ve ailesini o büyük felaketten kurtardık ve yalnız onun soyunu kalıcı kıldık. Sonradan gelen nesiller arasında onun hakkında iyi bir ün bıraktık. Bütün alemlerde ona selam olsun. İşte biz iyileri böyle ödüllendiririz. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Sonunda ötekileri sulara gömdük. Kuşkusuz İbrahim, Nuh'un yolunu izleyenlerdendi. O tertemiz bir kalple Rabbine yönelmişti. Babasına ve halkına siz neye tapıyorsunuz demişti. Allah'tan başka bir takım düzmece ilahlar mı edinmek istiyorsunuz? Peki, alemlerin Rabbi ile ilgili düşünceniz nedir? Sonra yıldızlara şöyle bir baktı. Ben rahatsızım dedi. Bunun üzerine diğerleri onu arkalarında bırakıp gittiler. İbrahim gizlice ilahlarının yanına vardı. Niçin bir şeyler yemiyorsunuz dedi. Neyiniz var? Niçin konuşmuyorsunuz? Sonra onlara güçlü darbeler indirmeye başladı. Diğerleri öfke içinde koşarak İbrahim'in yanına geldiler. Dedi ki, ''Kendi ellerinizle yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa sizi de yaptıklarınızı da Allah yarattı. Ötekiler, onun için bir yapı kurun ve orada hazırlayacağınız kuvvetli ateşe atın onu.'' dediler. Böylece onu engellemek için bir plan kurdular. Ama biz onları alta düşürdük. İbrahim, ben Rabbime gidiyorum dedi. O bana yol gösterecektir. Rabbim, bana iyilerden olacak bir evlat ver. Bunun üzerine kendisine akıllı ve edepli bir erkek çocuğu olacağını müjdeledik. Çocuk babasıyla beraber iş güç tutacak yaşa gelince babası ona yavrucuğum dedi. Rüyamda seni kurban ettiğimi gördüm. Düşün bakalım sen bu işe ne diyeceksin? Dedi ki babacığım sana buyrulanı yap. İnşallah beni sabredenlerden biri olarak bulacaksın. Her ikisi de ilahi buyruğa teslim olunca ve babası onu yüzüstü yatırınca Ey İbrahim! diye ona seslendik. Tamam, rüyanı gerçekleştirmiş oldun. İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz. Bu kesinlikle apaçık bir imtihandı. Biz, oğlunun canına bedel olarak ona iri bir kurbanlık verdik. Onun hakkında İbrahim'e selam olsun ifadesini sonradan gelen nesiller arasında devam ettirdik. Evet, İyileri işte böyle ödüllendiririz. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. İyi insanlardan seçilmiş bir peygamber olarak ona İshak'ı da müjdeledik. Ona ve İshak'a bereketler indirdik. Onların soyu içinde iyisi bulunduğu gibi açıkça kendine kötülük edeni de olacaktı. Musa ve Harun'a da lütuflar da bulunmuştuk. Onları ve kavimlerini büyük bir sıkıntıdan kurtardık. Onlara yardım ettik ve bu sayede galip çıkanlar onlar oldu. O ikisine açık seçik anlaşılabilen kitabı verdik. Onları doğru yola ilettik. Ve onların hakkında Musa ve Harun'a selam olsun ifadesini sonradan gelen nesiller arasında devam ettirdik. İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz. Çünkü ikisi de bizim mümin kullarımızdandı. Kuşkusuz İlyas da elçilerimizden biriydi. Kavmine şirk ve günahtan sakınmayacak mısınız dedi. En güzel yaratanı, sizin de geçmişteki atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı bırakıp bailemi taparsınız. Ama onu yalancılıkla suçladılar. Bu yüzden... Allah'ın samimi kulları dışında onlar mutlaka cehenneme konulacaklar arasında olacaklar. Onun hakkında İlyas'a selam olsun ifadesini sonradan gelen nesiller arasında devam ettirdik. İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz. Çünkü O bizim mümin kullarımızdandı. Kuşkusuz Luhut da elçilerimizdendi. Geride kalanlar arasında bırakılan yaşlı bir kadın dışında onu ve bütün ailesini kurtarmıştık. Sonra diğerlerini helak ettik. Siz de sabah akşam onların yurtlarından gelip geçmektesiniz. Bunları görüp de aklınızla değerlendirmiyor musunuz? Kuşkusuz Yunus da elçilerimizdendi. Vaktiyle o, yüklü bir tekneyle ülkesinden kaçmıştı. Kur'a'ya girdi ve kaybedenlerden oldu. Kendisini balık ağzına aldı. Doğrusu o bundan önce kınanacak bir iş yapmıştı. Eğer o Allah'ın şanını yüceltenlerden olmasaydı, kıyamete kadar balığın karnında kalacaktı. Sağlığı bozulmuş olarak onun ıssız bir kıyıya bırakılmasını sağladık. Üstüne gölge yapması için kabak türünden bir bitki bitirdik. Bir defa daha onu yüz bin ya da daha fazla kişiye elçi olarak gönderdik. Bu defa ona iman ettiler. Biz de kendilerini belirli bir vakte kadar nimetlerimizle yaşattık. Şimdi onlardan şunu cevaplamalarını iste. Kız çocukları Rabbinin de erkek çocukları mı onların? Yoksa biz gözlerinin önünde melekleri dişi olarak mı yarattık? İyi bilin ki onlar... Sırf kendi uydurmaları olarak Allah çocuk sahibi oldu diyorlar. Onlar katıksız yalancıdırlar. Allah kızları oğlanlara tercih mi etmiş? Ne oluyor size? Nasıl yargıda bulunuyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Yoksa açık bir kanıtınız mı var? Eğer gerçekten doğru sözlüyseniz belgenizi getirin. Onlar Allah'la görülmez varlık türleri arasında da bir soy birliği yakıştırdılar. Oysa bu varlıklar iyi biliyorlar ki kendileri de mutlaka hesap yerine götürüleceklerdir. Allah o inkarcıların isnat ettikleri niteliklerden münezzehtir. Allah'ın samimi kulları başkadır. Onlar gibi davranmazlar. Siz ve taptıklarınız, hiçbiriniz onu, samimi kulu Allah'a inancı hususunda saptıramazsınız. Ancak cehennemi boylayacak olan başka. Putperestlerce Allah'ın kızları sayılan melekler şöyle derler. Bizim her birimizin mutlaka belirli bir yeri vardır. Biz mutlaka o yerlerde saf tutarız. Ve biz kuşkusuz Allah'ı tesbih ederiz. O putperestler hep şöyle derlerdi. Elimizde öncekilerden gelmiş bir kitap bulunsaydı, elbette biz de Allah'ın halis kulları olurduk. Ama şimdi bu kitabı, Kur'an'ı inkar ediyorlar. Yakında her şeyi öğrenecekler. Andolsun ki elçi olarak gönderdiğimiz kullarımıza geçmişte söz vermiştik. Zafere mutlaka onlar ulaşacaklar. Galip gelenler kesinlikle bizim ordumuz olacak. Ey Rasûlüm, şimdi sen bir süre için o inkarcıları kendi hallerine bırak. Hallerini gör onların. İleride kendileri de görecekler. Azabımızın çabuklaştırılmasını mı istiyorlar? İstedikleri başlarına geldiğinde önceden uyarılmış olanların sabahı çok kötü olacaktır. Evet, sen bir süre için onları kendi hallerine bırak ve hallerini gör, ileride kendileri de görecekler. Mutlak izzet sahibi olan Rabbin, onların yakıştırdığı nitelemelerden münezzehtir. Bütün peygamberlere selam olsun ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Saat Suresi Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Saat, öğüt ve uyarı dolu Kur'an'a anolsun ki inkar edenler bu uyarıya kulak verecekleri yerde gurura kapılmış ve muhalefete düşmüşlerdir. Onlardan önce nice nesilleri helak ettik. O sırada feryat ettiler ama artık zaman kurtulma zamanı değildi. Şimdi bunlar da kendilerine aralarından bir uyarıcı gelmesine şaşıyorlar ve bu inkarcılar şöyle diyorlar. Bu adam bir sihirbazdır, tam bir yalancıdır. İlahları tek ilaha mı indiriyor? Bu gerçekten şaşılacak bir şey. Onların ileri gelenleri harekete geçip şöyle dediler. Yolunuzda yürüyün, ilahlarınıza bağlılıkta direnin. İşte sizden istenen budur. Bildiğimiz son dinde böyle bir şey işitmedik. Bu uydurmadan başka bir şey değil. İlahi uyarı içimizden ona mı indirildi şimdi? İşin doğrusu onlar benim uyarım karşısında kuşku içindedirler. Hayır, azabımı henüz tatmadılar. Yoksa senin aziz ve lütufkar Rabbinin rahmet hazineleri onların ellerinde midir? Ya da göklerle yerin ve ikisi arasında bulunanların hükümranlığı onlarda mı? Öyleyse çareler bulup göklere yükselseler ya. Onlar çeşitli bölüklerden oluşmuş, bu durumda şimdiden yenilmeye mahkum bir kalabalıktır. Bunlardan önce Nuh kavmi, Ad kavmi, Kazıklı Firavun, Semud kavmi, Lut kavmi ve Eyke halkı, bütün bu topluluklar, ısrarla gerçeği yalanlamışlardı. Hepsi de elçileri yalancılıkla suçladılar. Bu yüzden de kendilerini cezalandırmam hak oldu. Bunlar da şimdi bir daha geri dönüşe imkan bırakmayacak olan korkunç bir sesi yalnızca bunu beklemektedirler. Onlar alaycı bir tavırla ''Rabbimiz hesap gününden önce payımıza düşen azabı hemen şimdi ver'' dediler. Sen onların söylediklerine sabret. Güçlü kulumuz Davud'u hatırla. Yönü hep Allah'a dönüktü. Her sabah ve her akşam Allah'ın yüceliğini dile getirirken, dağları ve çevresinde toplanmışken kuşları Davud'a eşlik ettirdik. Hepsi de Allah'a yönelmişlerdi. Onun hükümdarlığını güçlendirmiş, kendisine hikmet, ve anlaşmazlıkları bitiren konuşma yeteneği vermiştik. Davacıların hikayesi sana ulaştı mı? Bu adamlar mabedin duvarına tırmanıp Davud'un yanına girmişlerdi. Davud onları görünce telaşlanmıştı. Korkma dediler. Birimizin diğerini haksızlık etmekle suçladığı iki davacıyız biz. Aramızda adil bir hüküm ver. Doğruluktan sapma. Bize de doğru yolu göster. Şu adam benim kardeşim. Onun 99 koyunu, benimse bir tek koyunum var. Buna rağmen onu da bana ver dedi ve bu tartışmada bana baskın çıktı. Davut şöyle dedi: "Senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemekle doğrusu sana karşı haksızlık etmiştir. Zaten aralarında ortaklık ilişkileri bulunanların çoğu birbirine haksızlık ederler. Yalnız iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapmakta olanlar böyle değildir. Ama onlar da o kadar az ki. Davut kendisini böyle bir temsille sınadığımızı düşündü. Bunun üzerine Rabbinden kendisini bağışlamasını dileyerek secdeye kapandı ve bütünüyle ona yöneldi. Sonra bu tutumundan dolayı onu bağışladık. Kuşkusuz yanımızda onun yüksek bir makamı, Güzel bir geleceği vardır. Ey Davud! Biz seni yeryüzünde halife yaptık. Onun için insanlar arasında adaletle hükmet. Nefsin isteklerine uyma. Sonra seni Allah yolundan saptırır. Kuşkusuz Allah yolundan sapanlara hesap verme gününü unutmaları yüzünden çok ağır bir azap vardır.'' Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu inkar edenlerin zanlıdır. Cehennem ateşinden vay o inkarcıların başına geleceklere! Yoksa iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanları yeryüzünde fesat çıkaranlarla bir mi tutacaktık? Yahut günah işlemekten sakınanları günaha batanlar gibi mi sayacaktık? Bu bir mübarek kitaptır ki, unut sana, insanlar ayetleri üzerinde iyice düşünsünler, akıl izan sahipleri ondan dersler, öğüt alsınlar diye indirdik. Biz Davud'a Süleyman'ı armağan ettik. O ne iyi kuldu. Yönü hep Allah'a dönüktü. Bir gün akşama doğru alımlı, soylu, koşu atları önüne getirildiğinde, ben malı, atları, Rabbimi hatırlattığı için sevdim dedi. Derken güneş batınca onlar karanlığın perdesiyle gizlendi. Daha sonra onları bana geri getirin dedi. Bacaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya başladı. Andolsun olsun biz Süleyman'ı bir sınavdan geçirmiş, tahtının üstüne bir ceset koymuştuk. Sonra o bize yöneldi. Rabbim dedi, beni bağışla. Benden sonra hiç kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver bana. Lütfu sınırsız olan yalnız sensin. Bunun üzerine emriyle dilediği yöne doğru tatlı tatlı esen rüzgarı, bina kuran ve dalgıçlık yapan bütün şeytanları ve zincirlerle bağlanmış diğer yaratıkları onun buyruğuna verdik. Bu bizim bağışımızdır. Hiçbir hesap kaygısı taşımadan ister başkalarına ver, İster elinde tut dedik. Kuşkusuz onun katımızda yüksek bir yakınlık derecesi ve güzel bir geleceği vardır. Kulumuz Eyyub'u dağın, o Rabbine, şeytan bana sıkıntı ve acı vermektedir diye seslenmişti. Ayağını yere vur dedik. İşte yıkanılacak ve içilecek serin bir su. Tarafımızdan bir rahmet, ve akıl izan sahipleri içinde anılacak bir örnek olmak üzere ona aile efradını, ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha bağışladık. Bir yemini vardı. Eline bir demet bitki sapı alıp onunla vur ve böylece yeminini yerine getirmiş ol dedik. Gerçekten biz onu sıkıntılara dayanıklı bulduk. O ne güzel bir kuldu, yönü hep Allah'a dönüktü. Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da an. Ahiret yurdunu hatırda tutmadaki samimiyetleri sayesinde onları günahlardan arındırdık. Doğrusu onlar bizim katımızda gerçekten seçkin kılınmış hayırlı kimseler arasındadırlar. İsmail'i, Elyesa'ı ve Zülkif'li de an. Hepsi de iyi kimselerdi. Bu bir hatırlatmadır. Kuşkusuz Allah'a itaatsizlikten sakınanlara çok güzel bir gelecek, kapıları kendilerine ardına kadar açılacak adin cennetleri vardır. Orada yerlerine kurularak çeşit çeşit meyve ve içecek isteyebilecekler. Yanlarında eşlerinden başkasına bakmayan yaşıt dilberler olacak. İşte bunlar hesap günü için size vaat edilenlerdir. Kuşkusuz bu, bitmek-tükenmek bilmeyen nimetimizdir. Bu böyledir. Öte yandan azgınlara da çok kötü bir gelecek, cehennem vardır. Orayı boylayacaklar. Ne kötü bir yer orası. Bu böyledir. Çünkü bir kaynar, bir de su. Tatsınlar onu. Bunun benzeri daha başka nice azap türleri. İnkarcı önderlere, işte şunlar da sizinle beraber cehenneme gidecek olanlardır denince, Rahat yüzü görmesin onlar, onlar ateşe gireceklerdir derler. Diğerleri, hayır asıl rahat yüzü görmemesi gereken sizlersiniz. Bizi bu duruma siz sürüklediniz, ne kötü bir yer burası derler. Ey Rabbimiz diyecekler, bizi bu duruma sürükleyenlerin ateşte çekecekleri azabı bir kat daha artır. Ve soracaklar, nasıl oluyor da vaktiyle kendilerini kötülerden saydığımız adamları şimdi burada göremiyoruz? Onları küçümseyip alayı almakla yanlış mı yapmışız? Yoksa buradalarda gözden mi kaçırdık? İşte bu, yani cehennem ehlinin birbiriyle çekişmesi olayı bir hakikattir. De ki, ben sadece bir uyarıcıyım. Karşı konulmaz güç sahibi tek Allah'tan başka ilah yoktur. O göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin Rabbidir. Daima galiptir. Çok bağışlayıcıdır. De ki, bu vahiy ile gelen çok önemli bir bilgidir. Sizse ona sırt çeviriyorsunuz. Yüce topluluk kendi aralarında tartışırlarken onlarla bulunup bilgi edinmiş değilim. Bana yalnızca apaçık bir uyarıcılık görevi yüklendiğim için vahiy gelmektedir. Hani Rabbin meleklere demişti ki ben çamurdan bir insan yaratacağım. Ona tam şeklini verip ruhumdan da üflediğim vakit hemen onun için secdeye kapanın. Bunun üzerine meleklerin hepsi secde ettiler. Yalnız iblis hariç. O, kibir duygusuna kapılıp kafirlerden oldu. Allah, ey iblis, dedi. Kendi ellerimle yarattığım şu varlığın önünde secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü taslıyorsun, yoksa ululardan mısın? İblis, ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın, diye cevap verdi. Allah, o halde çık oradan, dedi. Artık kovuldun. Kıyamet gününe kadar rahmetimden uzak kalacaksın. Rabbim, öyleyse insanların yeniden diriltileceği güne kadar bana mühlet ver, dedi. Allah, malum vakte kadar mühlet verilmiş olanlar arasındasın, buyurdu. İblis, senin kudretine andolsun ki Rabbim, samimi kulların hariç, İnsanların topunu kesinlikle yoldan çıkaracağım, dedi. Allah buyurdu. O zaman gerçek ki ben de hep gerçeği söylerim şudur. Kesinlikle ben cehennemi sen ve bütün sana uyanlarla dolduracağım. Resulüm de ki, sizden görevimle ilgili bir karşılık istemiyorum. Ben olduğundan başka türlü görünenlerden de değilim. Bu Kur'an bütün alemlere kesinlikle bir öğüt ve uyarıdır. Ve onun bildirdiklerinin gerçekliğini bir zaman sonra öğreneceksiniz. Zümer Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kitabın indirilişi aziz ve hakim olan Allah'ın katındandır. Biz bu kitabı sana gerçeğin bilgisi olarak indirdik. Öyleyse içten bir inanç ve bağlılık göstererek sadece Allah'a ibadet et. Bilinmeli ki halis dindarlık yalnız Allah için olanıdır. Allah'tan başka şeyleri kendilerine koruyucu kabul edenler ki sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye onlara tapıyoruz diyorlar, ayrılığa düştükleri konularda Allah onların arasında hükmünü verecektir. Yalancı ve inkara saplanmış kimseyi Allah kesinlikle doğru yola yöneltmez. Eğer Allah iddia ettikleri gibi bir evlat sahibi olmak isteseydi, elbette yarattıklarından dilediğini seçerdi. Ama onun böyle bir durumla ilgisi yoktur. O bir tek Allah'tır, mutlak otorite sahibidir.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 Sonra ondan eşini de var etmiştir. Hayvanlardan da sizin için sekiz eş lütfetti. Sizi annelerinizin karnında üç karanlık içinde türlü yaratılış safalarından geçirerek yaratmaktadır. İşte bu yaratıcı Rabbiniz Allah'tır. Hükümranlık O'nundur. O'ndan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl olup da hakikatten uzaklaşabiliyorsunuz? Eğer inkar ederseniz bilesiniz ki Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Ama O kullarının nankörlüğüne razı olmaz. Şükrederseniz bu tutumunuzdan hoşnut olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinize olacak. Ardından O neler yapıp ettiğinizi size bildirecektir. O kalplerin derinliklerini bilmektedir. İnsanın başına bir sıkıntı geldi mi Rabbine yönelip ona yalvarır. Sonra Rabbi ona katından bir nimet verince, daha önce yalvardığını unutarak yolundan saptırmak için Allah'a eşler koşmaya kalkar. De ki ona, inkarcı tutumunla biraz eğlene dur bakalım. Gerçek şu ki sen ateşi boylayacaklardan birisin. Bu adam mı yoksa ahiret kaygısıyla, ve Rabbinin rahmetine nail olma ümidiyle Gece vakitlerinde secde ederek Ayakta durarak kendini ibadete veren kişi mi daha iyi? De ki Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl izan sahipleri bunu anlar. De ki Allah şöyle buyuruyor Ey inanan kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar iyilik bulacaklardır. Allah'ın arzı geniştir. Sabredenlere mükafatları hesapsız verilecektir. De ki, Kuşkusuz ben, kendisine içten bir inanç ve bağlılık göstererek Allah'a ibadet etmekle yükümlü kılındım. Ve bana, Müslümanların ilki olmam emredildi. De ki, eğer Rabbime isyan edersem, dehşetli bir günün azabına uğrayacağımdan korkarım. O putperestlere de ki, ben kendisine içten bir inanç ve bağlılık göstererek yalnız Allah'a ibadet ederim. Artık siz de onun dışında dilediğinize tapın bakalım. Ve ekle, kesin olan şu ki, asıl kaybedenler kıyamet gününde hem kendilerini hem de yakınlarını ziyan edecek olanlardır. Bilesiniz ki, kesin hüsran işte budur. Onların üstünde kat kat ateş olacak. Altlarında da böyle katlar bulunacak. Allah kullarını bununla korkutup uyarıyor. Ey kullarım, bana karşı gelmekten sakının! Sahte ilahlara kulluk etmekten kaçınan, Yüzünü ve özünü Allah'a çevirenlere müjdeler olsun. Söylenenleri dinleyip de en güzeline uyan kullarımı müjdele. İşte Allah'ın doğru yolu buldurduğu kimseler onlardır. Asıl akıl izan sahipleri de onlardır. Hakkında azap hükmü kesinleşmiş kimseyi, sonuçta ateşi boylayacak olanı sen mi kurtaracaksın?'' Öte yandan Rabbine karşı gelmekten sakınanlara gelince, onların altından ırmaklar akan, birbiri üzerine yapılmış odaları olacak. İşte Allah'ın vaadi. Allah sözünden dönmez. Görmedin mi Allah'ın gökten su indirip, onu yerdeki kaynaklara akıttığını, sonra onunla değişik renklerde ürünler bitirir. Sonra bu bitkiler gelişip olgunlaşır. Ardından onun sarardığını görürsün. Sonunda Allah onu kırılıp ufalanmış hale getirir. Kuşkusuz bunda akıl izan sahipleri için bir ders vardır. Allah kimin gönlünü İslam'a açmışsa, o Rabbinden gelen bir aydınlık içinde olmaz mı? Allah'ı anma konusunda kalpleri katılaşmış olanlara ise çok yazık. Onlar apaçık bir sapkınlık içindedirler. Allah, kendi içinde uyumlu, gerçekleri tekrar tekrar dile getiren bir kitap olarak, sözlerin en güzelini indirdi. Rablerinden korkanların, onun etkisiyle tüyleri ürperir. Sonra yine Allah'ı anmaya yönelerek, bedenleri ve kalpleri huzura kavuşur. İşte bu kitap, Allah'ın bir rehberi olup, Dilediği kimseyi onunla doğruya yönlendirir. Ama Allah kimi şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. Kıyamet gününde o şiddetli azaba karşı kendini çaresizlikten yüzüyle korumaya çalışan kişi mi daha kötü durumda, yoksa cennette bulunan mümin mi? O gün zalimlere vaktiyle kazandığınızı tadın şimdi denir. Onlardan öncekiler de doğruyu yalan saymışlar, bunun üzerine tepelerine nereden geldiğini anlamadıkları bir azap inmişti. Böylece Allah onlara bu dünyada rezilliği tattırdı. Ahiretteki azapsa daha büyük olacak. Keşke bilselerdi. Muhakkak ki biz, düşünüp ders alsınlar diye insanlar için bu Kur'an'da her türlü örneği ortaya koyduk. Bunu insanlar Allah'a karşı gelmekten korunsunlar diye Arap diliyle indirdiğimiz çelişkisiz Kur'an'da yaptık. Allah şöyle bir örnek veriyor. Bir adam var ki onun birbiriyle ihtilaflı birçok ortak efendisi bulunmaktadır. Bir adam da var ki bir tek kişiye bağlıdır. Şimdi bu iki adamın durumları eşit olabilir mi? Bütün övgüler Allah'a mahsustur. Fakat çoğu bunu anlamamaktadır. Elbette sen öleceksin, onlar da ölecek. Sonra da kıyamet gününde Rabbinizin huzurunda davalaşacaksınız. Azim olan Allah doğru söyledi. Kur'an-ı Kerim Meali yani. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları Seslendiren Nisan Kumru